Bereket ve bol kazanç duasım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Allah Resulü'nün üzerine olsun. Değerli izleyiciler, bereket duasını halk arasında bilinen şekliyle karınca duasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bereket duasından sonra rızık talebi, bereket ve bol kazançla ilgili ikinci bir duayı yine konumuzla alakalı bir ayeti kerime ve Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. Bereket diğer adıyla karınca duasım. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Rabbi ve Cebrail ve Mika'ile ve İsrafile ve Azrail. Ve İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yaqub ve Münzilel-Berekat. وَمُنَزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الْوَاعِدُ الْأَمِينُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ya zal jalali vel ikram es'eluke ya rabbel arşil azim en terzuqani rizqan halalen tayyiban bir rahmetike ya erhamer rahimin amin bismillahir rahmanir rahim Allahumma ya rabbı ve Cebrail ve Mikail ile ve İsrafil ile ve Azrail وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومنزل البركات ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين ya Rab, Ya Rab, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Del Celali Vel İkram, Es'elüke Ya Rabbel Arşil Azim, En Terzugani Rızgan Halalen Dayyiba, Bir Rahmetike Ya Erhemen Rahimin, Amin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ey Cebrail'in, Mikail'in, İsrafil'in, Azrail'in, İbrahim'in, İsmail'in, İshak ve Yakub'un Rabbi olan Allah'ım. Ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allah'a aittir. Apaçık hak ve yegane melik olan Allah'tan başka, Hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve emin olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun elçisidir. Ya Rabbi, ey Rabbim, ey hay, diri olan Rabbim ve ey kayyum, kaim olan Rabbim ey celal ve ikram sahibi ey büyük olan arşın sahibi Senden beni helal ve hoş bir rızık ile rızıklandırmanı istiyorum. Senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisim. Bol ve hayırlı rızık bereket duaları konusunda yapılacak duaları gönlümüzden geldiğince, ve dilimiz döndüğünce ihlas ve samimiyetle çoğaltabiliriz. Başta Allah'a hamd ve Resulullah'a selat ve selam getirdikten sonra şu şekilde de dualar edebiliriz. Duanın sonunda da hamd ve Resulullah'a selat ve selamı unutmamalıyız. Çünkü dua yaparken Arapça kısaltmalarıyla besmele, hamdele, salveleye yer vermeliyiz. Besmele Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelmektedir. Hamdele Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd Allah'a mahsustur demektir. Salvele ise Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Salatü selam getirmek anlamındadır. Duamızı hamdele ve salvele ile bitirmeliyiz. Bereket ve bol kazançla ilgili ikinci duamız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin âlinin ve ashabının üzerine olsun. Allahum merzukna ve ente hayrur <gülüyor> razikin. Ey Allah'ım bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın. Allahum mekfini bi halalike an haramik ve egnini bi fadlike ammen sivak. Allah'ım bana helal rızık nasibeyle beni haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Ya Rabbi kazancımıza bereket ihsaneyle helalinden en verimli ve üretken bir şekilde çalışıp çok kazanabilmeyi nasibeyle. Ya Rabbi elde edeceğimiz mal ve serveti israf etmeden senin razı olacağın yerlerde kendimiz, ailemiz ve insanlık için en hayırlı şekilde değerlendirebilmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, menkul ve gayrimenkullerimizi, iş yerimizi, malımızı, canımızı, her türlü afetten, yangından, soygun ve benzeri tehlikelerden muhafaza eyle. Allah'ım, ölçülerimizi, tartılarımızı, her türlü ticari iş ve işlemlerimizi mübarek ve bereketli eyle. Allah'ım bizlere kazançta helal bilinci ve kul hakkı duyarlılığı ihsan eyle, özellikle malımızı, servetimizi, canımızı rızana uygun olarak değerlendirip, bunlarla ebedi mutluluk olan ahiret mutluluğunu elde edebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve al ve ashabına salat ve selam eyle. Amin. İzzet sahibi Rabbin onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bütün peygamberlere selam olsun. Hamd ise alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Lillahil Fatiha. <gülüyor> Helal Rızık Kazanç duasım. Kişilerin kimseye muhtaç olmadan yaşamını devam ettirebilmesi, ve ailesinin nafakasını temin edebilmesi için meşru yollardan çalışarak helal kazanç sağlaması dini vazifelerdendir. Bunu yerine getirmiş olan kişiler Allah'a olan ibadetlerini yerine getirmiş olur. Haramdan sakınarak haksız kazançtan kaçınmak Allah'a bağlılığı ve dindarlığı gösterir. Bu yüzden Müslümanların hedeflerine ulaşmak için Allah'tan yardım istemeleri, Dolayısıyla dua etmeleri gerekir. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 114. ayette şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Aysa ibn Meryem Allahümme Rabbena enzil aleyna ma'ideten mine'ssemâ. Tekûnu lena iiden li evvelina ve âhirina ve âyetem mink verzuknâ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 Sen rızıklandıranların en hayırlısısın, dedim. Bu ayeti kerimeden hareketle, rızıkla ilgili dualarımızı Allahümmer zukna ve ente hayrur râzıqîn. Allahümmer zukna ve ente hayrur râzıqîn. Allahümmer zukna ve ente hayrur râzıqîn şeklinde yapabiliriz. Meali, ey Allah'ım bizi rızıklandır, sen rızıklandıranların en hayırlısısın. Mükatep bir köle, yani hürriyetine kavuşmak için efendisiyle belli bir miktar üzere anlaşan bir köle, Hazreti Ali radıyallahu anh'a gelerek, Ey müminlerin emiri, borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et demişti. O da, Ela uallimuke kelimatin allemeni hinne rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem لو كان عليك مثل جبل صير دنا نيره الله عنك qultu bala qal efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi buna devam ettiğin takdirde Üzerinde sebir dağı kadar borç olsa bile Allah Teala onu ödemene yardım eder dedi. Köle de evet öğret diyince Hazreti Ali rıyal anh an şu duayı okudum. Allahüm mekfini bi halalı an haramik ve nini bi fazlı ki ammensivak. Allahüm mekfini bi halalı an haramik ve nini bi fazlı ki ammensivak. Allahum mekfini bi halalik an haramik ve bi fadlik am Allah'ım bana helal rızık nasip ederek beni haramlardan koru lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme Değerli izleyiciler sizlerle bereket dualarını konuyla ilgili ayeti kerime ve hadis-i şerifleri paylaştım Allah'ın selam Rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Hepinize bol kazançlı bereketli günler diliyorum. Esen kalınız.